Bakara suresi 41. ayette yanındakini Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a iman edin buyuruyor Allah Teala. Bunu ateistler şöyle yorumluyor. Madem Tevrat tasdik ediliyor o halde Tevrat tahrif olmamıştır. O halde Yahudilik de bozulmamış bir din olduğunu Kur'an'da itiraf ediyor. Bu konudaki görüşünüz nedir? Allah razı olsun. Bu hitap Yahudileredir. Yahudiler tevrat Şerif'te neyi, nasıl, ne kadar tahrif ettiklerini biliyorlar. Dolayısıyla siz elinizdeki kitabın tahrif edilmemiş halini biliyorsunuz, bundan haberdersiniz. Kur'an da elinizdeki kitabın o tahrif edilmemiş halini tasdik ediyor. Dolayısıyla Kur'an'ın hak olduğundan şüphe etmeyin, Kur'an'a ittiba edin. Burada eğer Tevrat daha haksa Kur'an niye geldi? Kur'an'ın Tevrat'ı tasdik ettiği hususlar bilhassa imani hususlardır. Yoksa Tevrat şeriatını aynen devam ettirmiştir demek bizzat Kur'an'daki bir takım ayetlerle çatışmak olur. Çünkü aleyhissalatü vesselam efendimizin ehli kitabın üzerindeki ağır yükleri zincirleri indirdiği onlara bir takım hükümleri hafiflettiği açıkça belirtilir dolayısıyla Kur'an Tevrat'ın tıkkısının aynısıdır demek doğru değil